Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Salatu Vesselam Resulü Muhammed'in Aleyhi Ve Aleyhi Vessahbi Efendim bugün Nur Risalelerinden 28. mektupta yer alan Bir parçadan inşallah Bahsedeceğiz Üstad bu parçanın üzerine Bu parça çok kıymetlidir Diye bir not düşmüş Gerçekten de çok önemli bir parça Fakat buraya girmeden önce Buraya bir altyapı oluşturacak üstadın bir yaklaşımından bahsetmek istiyorum. Bu da Utbe-i baş taraflarında yer alıyor. Burada Risale-i Nur'un ele aldığı, üzerinde yürüdüğü caddenin bir özelliğinden bahsediyoruz. Risale-i Nur bu dünyada bir manevi cehennemi dalalette gösterdiği gibi. Risale-i Nur bu dünyada bir manevi cehennemi dalalette gösterdiği gibi imanda dahi bu dünyada manevi bir cennet bulunduğunu ispat ediyor. Evet. Risale-i Nur bu dünyada bir manevi cehennemi yani cehennem ve cennetin varlığını aklı, kalbi birçok delillerle ikna ediyor insanı fakat bu dünyada da onu hatırlatır bir tarzda manevi bir cehennem ya da cennetin olduğunu bahsediyor. Risale-i Nur bu dünyada bir manevi cehennemi dalalette gösterdiği gibi. Yani günahın, dalaletin insana manevi bir cehennem olduğunu bu dünyada. İmanda dahi bu dünyada manevi bir cennet bulunduğunu. imanla kainata bakmak hadiseleri değerlendirmekte. Ve özellikle günahlardan uzak durup helal dairesinde yaşamakta manevi cennet bulunduğunu ispat ediyor. Ve günahların ve fenalıkların ve haram lezzetlerin içinde manevi eğilim elemleri gösterip hasanat ve güzel hasletlerde ve hakikî şeriatın amelinde cennet lezzeyi gibi manevi lezzetler bulunduğunu ispat ediyor. Evet. Günahların ve fenalıkların ve haram lezzetlerin içinde Manevi elim elemleri gösterip, yani günahlarda e, bir çeşit lezzet var ki insanlar onların cazibesinden kendilerini kurtaramıyorlar. Müstad Nur Risalelerinde bunu birçok örnekleriyle, günahın, fenalığın, haramın bizatihi kendisinin peşin bir lezzet verse de, e, sonunda manevi bir elemi de verdiğini, hatta bu elemin ondan alınan lezzetlere galebe çaldığını, ağır bastığını izah ve ispat ediyoruz bize. Diğer taraftan hasenat ve güzel hasletlerde ve hakaiki şeriatın amelinde cennet lezaizi gibi manevi lezzetler bulunduğunu ispat ediyor. Ama güzellikte, güzel ahlakta, güzel davranışta ve imanla kainata bakışta cennetin lezaizini hatırlatır manevi lezzetler bulunduğunu ispat ediyor. Sefahat ehlini yani böyle aklını kaybetmiş derecesinde divanece, günaha, haram lezzetlere gark olmuş insanları ve dallalete düşenleri, yani imanın gösterdiği tarzı değil inkarı, e, bazı insanın e, düşkün fikri ve günaha olan meyli, buradan kaynaklanan günahın cezaya mucip olmaması temennisiyle ah keşke ahiret olmasa diye düşünen insanları, yani amelce sapmanın, ahlakça sapmanın sonunda fikirce sapmayı getirdiği bir durumda işte bu tarz insanların aklı başında olanlarını kurtarıyor. Çünkü lezzet için ahiretin yokluğunu yani dünyevi günahlardan hasıl olan lezzetlere müftela olduğu için onları bırakamadığı için ve sonucunda cehennem olduğunu bildiği için cehennemin yokluğunu arzu ediyor. Dolayısıyla bunun yokluğuna dair küçücük bir delilimsi bir şey bulduğunu dört elle sarlıyor. Kuvvetli bir bürhan, bir hüccet bulmuş gibi. Dolayısıyla insanın pratik hayatı teorik dünyasını da, yani ameli, imanını da belirliyor bir anlamda. İşte Üstad bunlara haramdaki elemi göstererek böyle bir vartaya düşmemesi için yol gösteriyor. Çünkü bu zamandaki dehşetli hal var. Birinci sakibeti görmeyen bir dirhem hazır lezzeti, ileride bir Batman lezzetlere tercih eden hissiyatı insani. İnsanın hissi, nefsi kör. Dolayısıyla hazır lezzeti insan istiyor. Da biraz uzakta olan bir lezzetle, yakınında olan lezzet arasında tercih yapması gerektiğinde çok zaman yakındaki bir hem lezzeti, ilerideki batmanlarla lezzeti tercih ediyor. Bugün sana bir salkım üzüm mü vereyim, seneye bir sepet üzüm mü? Şimdi sen bir salkım üzümü bana ver. Diyor Hissiyat insanının böyle bir şeyi var. Dolayısıyla dünya ile ahireti insan kıyaslığında nefis ve his, dünyayı hazır lezzeti önceleyebiliyor. İnsanın hissinin, nefsinin vasfı bu. Dolayısıyla bu his ve vas vasıf insanda ağır basarsa, akıl ve fikre galebe ettiğinden Akıl farklı şey söylüyor. Akla sorsak akıl muhasebe yapıp öbürünü uzaktaki daimi ve büyük olan lezzeti ve mükafatı tercih etmesi gerekirken his küçük de olsa şimdi hemen hazır olanı arzu ediyor. Dolayısıyla his akıl ve fikre galip edince insan aklının gereğini değil hislerin istediğini yapıyor. Basrın en büyük hastalıklarının biri de bu. Ehli sefaati, sefaatten kurtarmanın çareyi ganesi. Durum böyle ise, bu aklını kaybetmiş derecede günahlara dalan insanları bu sefaatten kurtarmanın çareyi ganesi, bir tek çaresi. Aynı lezzetinde elemini gösterip hissini mağlup etmektir. Yani sen bunda lezzet görüyorsun ama aslında bir zehirli baldır. Hemen ardından şiddetli karın sancıları başlayacaktır. diye insana gösterildiğinde hissi de mağlup etmek mümkün oluyor. Ve yestehibbun el hayata dünyale l-akhir ayetinin işaretiyle. İbrahim suresine geçen bu ayet-i kerimde Cenab-ı Hak as bu asrın insanlarını tarif eder şekilde, bütün asırlarda vardır ama asrımızda çok da belirgin e, bir hale gelmiş. İnsanlar ahireti bildikleri halde severek ahireti bildikleri halde severek dünyayı ahirete tercih ediyorlar. Yani iman konusunda problem yok, bilgi konusunda problem yok ama pratik hayatında maalesef dünyayı tercih ediyor. Evet, dünyayı ahirete bilerek tercih ediyorlar diyor bu ayetin işaretiyle. Bu zamanda ahiretin elmas gibi nimetlerini, lezzetlerini bildiği halde dünyevi kırılacak şişe parçalarına ona tercih etmek Ehli iman iken ehli dalalete o bu dünya ve o sır için tabi olmak tehlikesinden. Evet. Bu çok önemli bir nokta. Birisi elmas, birisi cam parçası. Cam parçası kırılmaya mahkum ve değersiz. Elmas sağlam, parlak, değerli. <gülüyor> Ama insan hislerine mağlup olduğu zaman yakınında bulunan cam parçasını, uzağında bulunan elmasa tercih ediyor. Evet. Dolayısıyla bundan kurtulmanın Çare yeganesi dünyada dahi cehennem azabını ve elemlerini göstermekle olur ki Risale-i Nur o meslekten gidiyor. Dolayısıyla bu duyguda, bu düşüncede olan insanların elinden tutabilmek, onları kurtarabilmek için Risale-i Nur bu dünyada da cehennem azabına benzer elemleri günahın bizzat içinde gösteriyor. Yoksa bu zamandaki küfr mutlakın ve fenden gelen dalaletin ve sefahatten gelen tiryakiliğin inadı karşısında Cenab-ı Hakk'ı tanıdıktan sonra ve cehennemin vücudunu ispat ile, ispat ile ve onun azabı ile insanları fenalıktan, seyyattan vazgeçirmek ondan belki yirmiden birisi ders alabilir. Yani Allah'ı ve cehennemi insanlara anlattıktan sonra, bu konuda ikna ettikten sonra bile Onların çok az bir kısmı, yani aklı, efendim, fikri, kalbine, hissine, efendim, nefsine, duygularını e, galip ediyorsa eğer, akıl fikir insanda hakimse o zaman hissiyatına hakim olabilir insan. Bu da 20'den 1'dir ancak. İnsanların kahir ekseriyeti, maalesef hissiyatını, dolayısıyla hazırı, hemen göz önünde bulunanı tercih ediyoruz. O da nedir? Yani dünyevi lezzetlerle cennetteki lezzetleri kıyasladığında dünyadaki lezzeti tercih ediyor. Ya da dünyadaki efendim sıkıntıyı eleme eleme katlanma, meşakkate katlanmayı mı, cehenneme katlanmayı mı tercih edersin dense insanın aklen mantıken düşündüğünde bu küçük meşakkatlere katlanmayı tercih etmesi lazım ama insan maalesef Böyle bir inançtan sonra bile bu dersi alamıyor. Ders aldıktan sonra eğer almış olsa bile Cenab-ı Hak gafurur rahimdir hem cehennem pek uzaktır der sefatine devam edebilir. Kalbi ruhu hissiyatına mağlup olur. Yani i̇nsanda sadece akıl ve kalp yok. İnsanda hisler ve nefis de var. İşte his ve nefis zaman zaman kalbi ve ruhu susturuyor. Kendi hükmünü icra ediyor. Dolayısıyla insanın böyle bir vasfı var. İşte buna karşı da Üstad böyle bir metot Risale-i Nur'da ele almış. Şimdi okuyacağım parça tam da bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Yani dünyada günahın elemini ve helal dairesindeki lezzetlerin kalitesini adeta insan anlatıyor. Evet, Cenab-ı Hak kemal Kereminden ve merhametinden ve adaletinden iyilik içinde muaccel bir mükafat ve fenalık içinde muaccel bir mücazat derc etmiştir. Cenab-ı Hakk'ın Kerem'i Kemal derecesinde. Yani Cenab-ı son derece cömert ve vermeyi seviyor. Yapılan hiçbir şeyi de karşılıksız bırakmıyor. Adaleti de onun gereği. bunun Cenab-ı bir vazife vermişse vazifeye bir ücretle takmış. İşte bunu başka yerlerde maddi alemden örnekler vererek anlatıyor bize. Yani Allah bize yaşamak için mesela hayatı besleme görevini vermiş. O beslenme öyle bir lezzet ve keyif takmış ki insanlar severek keyifle yiyorlar, zorlanmıyorlar. Ya da evliliği öyle bir keyif takılmış ki neslin devamı gibi bir vazife görmekte insanlar zorlanmıyorlar. Yani o vazife varsa vazifeye mütalik bir ücret de vermiş Cenab-ı Hak. Hem de hatta o ücreti o işin içerisine koymuş. Evet, bu maddi alemde kendisini gösteriyor. Tüm varlık sahasında kendisini gösteriyor. Sekizinci notada üstat bunu genişçe anlatıyor. Ama aynı şey aslında Allah'ın Kur'an'la bize bildirmiş olduğu diğer e, emir ve yasaklarında da kendini gösteriyor. Evet, Sonra bu emirlere uymakta bir mükafat, yasakların çekinmekte bir mükafat. E, o yasaklara e, insan e, girdiğinde... Harama girdiğinde peşin bir ceza da kendisini gösteriyor. Fakat ekseriyetle bu maddi alemde, fizik alemdeki kanunlara riayet, yasaklara riayet din karşılığı anında görülürken, bu insanın psikolojik, sosyolojik, ahlaki alandaki kanunlara uyması ya da uymamasının karşılığı galiben büyük çoğunluk itibariyle ahirette görünüyoruz ama Cenab-ı Kemal-i Kereminden ve adaletinden bu dünyada da bunun karşılıklarını gösteriyor. Evet. Dolayısıyla aslında insan uyanık vicdanını dinlese, neyin yasak, neyin haram olduğunu bile neresi vicdanıyla ile fıtratıyla bulabilecek durumda. Evet. Demek ki Cenab-ı Hak iyilik içinde muaccel, peşin bir mükafat ve fenalık içinde muaccel bir mücazat, bir ceza derce etmiştir. Hasenatın içinde ahiretin sevabını andıracak manevi lezzetler. Sanki cenah ucundan tattırıyor biraz yani. Asıl karşılığını ahirette göreceğiz. Bu şunun için tabi, Çünkü e, Kur'an'ın talim etmiş olduğu hakikatler, kanunlar, emirler aynı zamanda imtihan olduğu için teklif makamındadır. Dolayısıyla yani mesela elinizi maddi alemdeki o ilahi kanunlardır. Ateşe soktuğunuzda eliniz yanar. Elinizi çekersiniz. Mecburen uyarsınız bu kanuna. Fakat günahlar öyle değil. Günahlar da aslında bir çeşit ateştir. Ama insan ahirette yakıyor temel olarak. Ama Cenab-ı Hak birazcık bu dünyada da hissettiriyor ki bunların e, rızasına uygun ameller olmadığını anlayalım. Evet. Hasenatın içinde ahiretin sevabını andıracak manevi lezzetler, seyyatın içinde günahların içinde ahiretin azabını hissas edecek manevi cezalar derce etmiştir. Mesela müminler mağbüründe muhabbet, ehl-i iman için güzel bir hasenedir. Yani müminin birbirini sevmesi ceha. Bakın en çok hoşuna giden şeylerden bir güzellik bu, ehl-i iman için. O hasene içinde ahiretin maddi sevabını andıracak manevi bir lezzet, bir zevk, bir inşirahı kalp tercih edilmiştir. Yani kim uyanık vicdanını dinlese gerçekten bir insanın başka bir insanı sevmesi insanın kalbini ferahlatıyor. Manevi bir lezzet veriyor. Evet. İnsanın içini açıyor. Böyle bir dostla yan oturmak, görüşmek, konuşmak. Evet. Bu niye böyle? Çünkü Cenab-ı Hak bunu seviyor ve bunu emrediyor. Dolayısıyla uyanık vicdanlı insanlar sevmenin bu güzelliğini vicdanlarında çok tatlı bir şekilde hissediyorlar. Herkes kalbine müracaat etse bu zevki hisseder. Evet, bu bir hasene, iyilik, güzellik Allah'ın emrettiği. Böylesine bir mükafatı Cenab-ı Hakk'ın etmiş ki birbirimizi sevelim, karşılıksız sevelim. Evet. Mesela müminler mabirinde husumet ve davet bir seyyedir. Cenab-ı Hakk'ın en sevmediği şeylerin bir tanesi de müminlerin birbirine karşı kin duyması, düşmanlık beslemesi, hasımlık taslaması. Cenab-ı bakın reddettiği bir şey bu Kur'an vasıtasıyla, Peygamber Aleyhisselam'ın talimatı vasıtasıyla. Bu bir günah. O seviye içinde kalp ve ruh sıkıntılarla boğacak bir azabı vicdanı vicdaniyi Ali Cenab ruhlara hissettirir. ...insan gerçekten sevmediği bir insanla yüz yüze geldiği içinin karardığını hissediyor. Demek ki bu sevmeme durumu insan için bir eziyet haline geliyor. Demek ki alicena ruhlar, yani yüksek, böyle e, kirlenmemiş, kararmamış kalpler, vicdanlar bunu hissediyorlar. Yani birisine karşı özellikle de hele de bunun e, gerekleriyle amel etmişse yani yüksek sesle konuşup hakaret etmişse e, vesaire tarzında aralarında bir sürtüşme geçmişse vicdanı ciddi oranda sıkıntıya giriyor insanı. Niye giriyor? Çünkü yanlış yapıyor. Çünkü ilahi kanunlara aykırı hareket ediyor. Dolayısıyla bunun bir karşılığı olmalı. Tabi asıl karşılığı bunun ahirette. Ama dünyada da cana bak. Bunu sevmediğini bir şekilde bize hissas ediyor. O zaman insan bu ikisini sadece düşünse... demek ki Cenab-ı Hak e, mümin kardeşlerimize karşı sevgiyle muamelemiz istiyor ve bunun içerisine inşirah ve ferah koyuyor. Ve mümin kardeşimize karşı çirkin davranışlar bulmamız hoşuna gitmiyor. Bunun için bunu içimize bir sıkıntı olarak e, düşürüyor. Evet. Dolayısıyla birbirimizi sevmeyi, birbirimizin kusuruna karşı gözümüzü yumayı ve affedici olmayı Vicdanımız, ruhumuz tasdik ediyoruz. İlahi emirleri tasdik eder gibi. Ben kendim belki yüz defadan fazla tecrübe etmişim ki bir mümin kardeşi adavetin vaktinde o adavetten öyle bir azap çekiyordum. Şüphe bırakmıyordu ki bu seyyeme muaccel bir cezadır çektiriliyor. Evet. Düşmanlık hissi iki tarafı da çok ciddi eziyete sokuyor. Bunu herkes kendi vicdanında hissedebilir. Bir başka örnek, mesela hürmete layık zatlara hürmet ve merhamete layık olanlara merhamet ve hizmet bir hasenedir, bir iyiliktir. Evet. Dinimiz bunu emrediyor. Hürmete layık insanlara hürmet etmek, sevgiye, merhamete layık insanlara merhamet etmek. Hürmet ve merhamet dinimizin iki temel esaslarından birisi ahlaki hayatta. Bu iyilikte sevab-ı uhrevi ihsas eder derecede öyle bir zevk-i lezzet vardır ki, hayatını feda etmek derecesinde o hürmeti, o merhameti ileri getirir. Evet. Cenab-ı Hak buna da bir lezzet dercetmiş, ta ki ahirette alacağımız karşılıklara numune olsun. Evet. İşte insan bu hürmet ettiği ya da şefkat ettiği şeyler vasıtasıyla, Adeta hayatını feda eder derecesinde bir kahramanlık gösteriyoruz. Niye? Bu, tam da bu lezzetten dolayı. Validenin çocuğa merhametindeki şefkat vasıtasıyla kazandığı zevk ve mükafat için hayatını o merhamet yolunda feda etmek dereceye gider. Bunun en güzel örnekleri de işte annelerin yavrularına olan şefkatleri. O şefkat olmasa, şefkatteki o lezzet olmasa Bin türlü problemleri olan o minicik e, yavruların sıkıntısını çekmek çok ciddi bir eziyet olurdu. Fakat şefkattaki o lezzet o hizmeti eziyet olmaktan çıkarıyor. Lezzet haline getiriyor. Yavrusunu kurtarmak için aslan'a saldıran bir tavuk hayvanat milletinde bu hakikate bir misaldir. Evet, Tavuk normalde Korkuyla özdeşleşmiş bir can, tavuk gibi korkak diyoruz korkaklara. Ama annelik vasfı söz konusu olduğunda ona yavrusunu koruma vazifesi veriliyor. E bu vazifeyi vermişse bu vazife uygun bir mükafat da verir Cenab-ı Hak. İşte o bizzat bu koruma ve kollama sırasındaki aldığı lezzettir. bu o kadar büyük bir lezzettir ki bütün lezzetlerin maden aslında nefsiyken nefsini feda ediyor. Yavrusu için ite aslana saldırıyor. Evet. Demek ki ona o işi gördüren, hatta hayatını feda ettiren şu şefkatten aldığı kendine az bir lezzettir. Cenab-ı Hak işte ona yüklemiş olduğu o vazifeye böyle bir hazır peşin lezzet etmiş. Demek merhamet ve hürmette muacel bir mükafat var peşin bir mükafat var. Ali himmet ve ali cenap insanlar onları ister ki kahramanane bir vaziyet alıyorlar. Hem mesela hırs ve israfta öyle bir ceza var ki hırs ve israf yasaklanmış. Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gitmeyen şeyler. Dolayısıyla bunun bir cezası var. Ama en peşin cezası bu dünyada. Nasıl bir ceza? Öyle bir ceza var ki şekvalı, meraklı, manevi, kalbi bir ceza insanı sersem eder. Yani sürekli şikayet etmek, söylenip durmak, ne olacak diye insan telaşla, tedirgin bir vaziyette beklemesi manevi ve kalbi bir ceza. İnsanı sersem ediyor. Hırs ve israfla insan perişan oluyor. Maddi hastalıklara bile sebep oluyor. İnsanın en temel hastalıkları neredeyse bu aşırı hırslan, aşırı e, meraktan, israftan kaynaklanıyor. İsraf zaten başlı başına, özellikle maddi hayatına özellikle yemek konusundaki israf, belki aslında en önemli problemlerden bir tanesi. Batı toplam, toplumlarında insanlar midelerinden çok çekiyorlar. Evet. İsrafın cezasını peşin peşin görüyorlar. Evet. Evet. Ve haset ve kıskançlıkta öyle bir muaccel ceza var ki o haset haset edeni yakar. Evet yine haset kıskançlık e, de bir haramdır, bir yasaktır. Sen bu yasağı çiğnediği zaman o hasedin kendisi bizzat insanın içini yakıyor. Haset ettiği insanı görünce ve hele onun mutlu olduğunu, başarılı olduğunu görünce içi için için yanıyor o insan. Bu ceza olarak, peşimiz ceza olarak çok önemli. Evet. Başka bir örnek hem tevekkül ve kanaatte öyle bir mükafat var ki tevekkül ve kanaat yine dinimizin emrettiği en önemli e, tutum ve davranış modelleri tevekkül. Yani kendisine düşeni yaptıktan sonra sonuca kanaat etmek ne verirse Cenab-ı Hak? Kendi insan fiili duasını yaptıktan sonra, çalışıp şevaladıktan sonra, yani tarlaya ekip sürüttükten sonra ne verirse artık Cenab-ı Hak ona kanaat etmek, itiraz etmemek tarzındaki bir yaklaşım başlı başına bir mutluluk sebebi. Ya da başına gelen bir musibetin arkasında Cenab-ı Hak'ın rahmetini ve hikmetini insanın görüp yine yıkılmadan onun rahmetini ve hikmetine itimat ederek vardır. Bunda da bir hayır akibette deyip insanın tevekkülle, sabırla karşılaması son derece önemli. Bu hayatta hayatı yaşanılabilir kılan şeylerden birisi de tevekkül. Evet, o lezzetli, muaccel sevap, fakir ve hacatın belasını ve elemini izah eder. İnsan tevekkül ve kanatlı olaya baktığında olaylar karşı insan ezilmiyor. Evet. Daha sakin, sükunetle karşılıyor. Paniklemiyor. İşte dolayısıyla fakirliğin ve haciyatın belasını ve elemini izahle ediyor. Evet. Gerçekten de insanın e, kanaati, insanın zenginliği oluyor. Tevekkül ve kanaat bu dünyada bir saadet vesilesi oluyor. Üstad i̇şte bir yerde öyle bir cümle kullanıyor. İman tevhidi, yani iman e, bunun gereği nedir? Aslında tevhiddir. Yani gerçek iman tevhidle mümkün. İman tevhidi, teslim tevekkülü evet tevekkül şey tevhid makamında yani her şeyin dizginin elinin Cenab-ı Hakk'ın elinde olduğu her şeyin dizgininin Cenab-ı Hakk'ın elinde olduğunu insan düşününce her şeyin sevvidersin ona ait olduğunu düşününce elbette ona teslim olmak durumunda kalıyorsan teslim olduğunda tevekküle ulaşmış oluyor. Tevekkül de hem dünya hem ahiret saadetine vesile oluyor. Evet, asıl ahiret e, saadeti ama dünyada da insanı huzura, rahata e, sevk ediyor. Hadiselerin tazyiki baskısı altında kalmaktan insanı kurtarıyor. Onun için tevekkül dünya ve ahiret saadetine vesiledir diyoruz. Hem mesela gurur ve kibirde öyle ağır bir yük var ki mağrur adam herkesten hürmet ister. Ve istemek sebebi istiskal gördüğünden daima azap çeker. Evet, bu önemli. Gurur ve kibir reddedilmiş dinimizce. Ve gerçekten bu da insan için çok ağır bir şey. Niye ağır? Çünkü insan başkaları tarafından beğenilmek isteniyor. Bu insanın nefsinin taleplerinden bir tanesi. Fakat böyle bir talep içinde olan, yani gurur ve kibir içerisinde Adeta beni övün, ben alkışlayın, bana aferin deyin tarz içerisinde olan insanlar da insanlar tarafından kerih görülüyor, hoş görülmüyor. Dolayısıyla insan sevmek, sevilmek istiyoruz, beğenilmek istiyor ama sırf bu hareketi bizzatı kendisi insanların soğuk karşılamasına sebep oluyor. Evet, yani gururlu kibir insanı kim sever? Hiç kimse sevmez. Dolayısıyla aslında gurur ve kibir insanların vicdanını da mahkum edilmiştir. Çünkü hiçbir insan başkasından gururlu ve kibirli bir davranışı görmeyi istemez. Dolayısıyla demek ki bu çirkin bir davranış. Bütün vicdanlar buna şahit. Dolayısıyla bunda bir karşılığı olmalı. Karşılığı nedir? İşte o insan herkesten efendim, hürmet, saygı görmek istiyor. Bu hürmet ve saygı hak etmiyorsa özellikle, bu talep ona istiskal olarak insanlar tarafından sevilmemek, beğenilmemek, hatta insanların uzaklaşmaya çalışması gibi bir sonuçla sonuçlanıyor. Evet. Mağrur adam herkesten hürmet ister ve istemek sebebi istiskal gördüğünden daimi bir azap çeker. Evet, hürmet verilir, istenilmez. Yani hürmet talep üzerine olmaz. Sen hak edersen insanlar sana hürmet gösterir zaten. Dolayısıyla bana hürmet edin... Gibi bir riyakar hani duruş sonucunda insanlardan göreceğiniz şey istiskaldir. Soğuk ve ağır görülmektir. insanların uzaklaşmasıdır. Hem mesela tevazuda ve terkenaniyette öyle lezzetli bir mükafat var ki ağır bir yükten ve kendini soğuk beğendirmekten kurtarır. Evet dinimiz tevazuyu emrediyor. Tevazu göstereni yani eğleni. Allah'ın yükselteceğini ifade ediyor Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve selam. Demek ki canı bakın en çok hoşuna giden şeylerden bir tanesi ve fakrını bilmesi, insanın mütevazı olması diğer insanlara karşı. Böyle enaniyetten, kibirden insanın uzak durması. Evet, öyle lezzetli bir mükafat var ki bunda ağır bir yükten ve kendini soğuk beğendirmekten kurtarır. Yani insana tevazu yoksa az önceki ifadeler de, de tamamlıyor tamam diyor bu cümle. Evet. Tevazu ve terkenaniyet de insan öyle bir rahatlıyor. Kimseye beğendirmek gibi derdi olmuyor. İnsana beğeni beğenmiş, beğenmemiş. İnsanın umrunda olmuyor. Nasıl yaşaması gerekiyorsa öyle yaşıyor. Dolayısıyla işte rol yapmaktan kurtuluyor. İnsanlar karşısında her, nasıl görünüyorum, nasıl anlaşılıyorum, nasıl duyuluyorum diye insan dönüp dönüp insanlara göre kendini biçmesi, kendini şekillendirmesi gibi ağır bir yükten insanı kurtarıyor. Ve bu kadar rahat olan, insanlar beni beğensin diye bir gayreti olmayan insanlar da insanlar tarafından genellikle seviliyor, alçak gönüllü insanlar sevilir. Evet. Dolayısıyla insanlar kaçmaz. Hem mesela bir başka örnek. Suizan ve sui tevilde. Suizan ve sui tevil. Yani insanların hareketin kötüye yorumlamak Yani kötü da bulunmak insanlara karşı. Bu da Kur'an vasıtasıyla bize emredilmiş. Biz üstlü memuruz. İnsanlara hakkında güzel düşünmeye emredilmişiz. Evet. Suizan ve sui tevilde bu dünyada muaccel bir ceza var. Mendakka dukka kaydesiyle suyuzan eden suizanına suyu maruz olur. Evet. Bunun karşılığı birisi hakkında böyle düşünürsen birileri de senin hakkında öyle düşünür. Çalma başkasının kapısını çalarlar kapını eden bulur. Mealinde daha bu meseleler var. Evet. Bu da gösteriyor ki yani insan bir müddet sonra gerçekten e, aynı akıbete maruz kalıyor. Bu da bir ceza olduğunu gösteriyor. Demek bu Cenab-ı Hak'ın hoşuna gitmiyor ki bu tarz bir karşılık buluyoruz. Mümin kardeşinin harekatını suyu tevil edenlerin harekatı yakın bir zamanda suyu tevil suy orar, cezasını çeker. Hem de bazen bu cezayı hisseder mi diyeceğine bak çok geçmeden... Bunun karşılığını bizzat yaşamamıza müsaade ediyoruz. E biz de suizanla maruz kalıyoruz. Biz de sıkıntıya çekiyor, sıkıntıya giriyoruz ki yaptığımız işin, e, yaptığımız suçun cezasını tatmış olalım. E bunun yanlış bir hareket olduğunu anlayalım. Evet. Cezasını çeker vakeza. Bütün ahlak hasene ve seyye bu mükiyasa göre ölçülmeli. Evet, ustadım burada vermiş olduğu şey... Bu dünyada bile manevi bir cennet helal dairesinde ve manevi bir cehennem haram dairesinde söz konusu. Dolayısıyla insan bu dünyada da rahatını ve saadetini, huzurunu istiyorsa eğer Cenab-ı Hakk'ın istediği istikamette bir hayat sürmeli. Evet. Dolayısıyla ya bu dünyadaki lezzetimize bakalım. Ahirette Allah gafur rahim demenin de şeyi yok. Çünkü bu dünyada bile Cenab-ı Hakk peşin peşin cezasını gösteriyor. Bu aslında şunu da gösteriyor. Bazıları Allah gafuru rahimdir affeder diyor. Yani Allah gafuru rahimdir ama Allah adildir de, Allah azizdir de, dolayısıyla onun izzetine zıt bir şekilde onun istediğinin tam tersini yaparsa bir insan, bunun karşılığı olmalı. Tarih boyunca günahkar milletlerin başına gelen musibetler bunun en büyük göstergesi. Diğer taraftan da işte bu günlük hayatta az önce saymış sayılan bütün o şeyler gösteriyor ki Allah'ın arzu etmediği bir şekilde yaşadığımızda bu dünyada bile karşılığını görüyoruz. Dolayısıyla her şey her bir günahta bir lezzet varsa da bu adeta balın zehirli balın lezzeti gibi bal gibi lezzetli ama yutarken birkaç dakikacık ağzımızı tatlandırıyor olabilir ama sonra vücudumuza girip tüm vücudumuzu zehirliyor hayatımızı perişan ediyor. Bu açıdan baktığımızda Kur'an'ın bize olan talimatlarını reçete olarak değerlendirmemiz gerek. Yani bir doktora gidiyoruz. Bize neyin yaradığını, neyin yaramadığını ısrarla soruyoruz. Hadi bir hastalığımız varsa, el hassas bir hastalığımız varsa şunu şunu yiyebilir miyim doktor bey, bunu bunu içebilir miyim doktor bey, şöyle hareket edebilir miyim, şöyle yapabilir miyim diye. Hayat aleta talimatnamesi istiyor doktordan. insanlar niye? maddi hayatına neyin zararlı, neyin faydalı olduğunu en iyi o biliyor. Dolayısıyla insan bu dünyada huzur ve rahat istiyorsa doktoruna uyuyor. Yani bir şeker hastasına şeker yasaklandığında mecburen uyumak durumunda. Efendim e, tansiyon hastasına tuz yasaklandığında buna uyumak durumunda. Dolayısıyla ya ben şimdi 3 dakikalık böyle keyif alayım bu tatlıdan sonrasına düşünmem diyemez. Çünkü bir minit sonra onun sıkıntısını yaşar. Dolayısıyla insan doktor reçetesine riayet etmek durumunda. Bedeni hayatı için çünkü Allah'ın koymuş olduğu kanunlara göre size talimleri telkinlerde bulunuyor doktor. Yani bedeni hayatımızda işleyen kanunları e, bildiği için, keşfettiği için bilimin yoluyla bunlara uygun size tavsiyelerde bulunuyor. Dolayısıyla onlara uymak akıllılıktır. Aynı şekilde Cenab-ı Hak da bizi yaratan, Bizim psikolojimizi, sosyolojimizi, sosyo psikoloji ve sosyolojiyi ilgilendiren kanunları da Cenab-ı koymuş ve onlara riayet etmemiz de esas. Dolayısıyla sevme dediğini sevmemek durumundayız. Sev dediğini sevmek durumundayız. Ona göre hayatımıza bir düzen vermek durumundayız. Ta ki kalbi, ruhi, istimai hastalıklardan kendimizi kurtarabilelim. Dolayısıyla yani demek ki dinin talimatları sadece ahiretimizi mamur etmek için değil aynı zamanda dünyayı dünya bir huzur ve saadetle elde etmemiz için verilmiş. Bunlara uymadığımız zaman dünyada da bunların sonuçlarını görüyoruz. O halde insan cehenneme gitmeden önce bu dünyada manevi bir cehennem içerisine alınıyor. İnsan akıllı insan dünyadaki bu cehenneme razı değilse eğer, günahlardan uzak durmalı cennete girmek isteyen insan bu dünyada cennet numun bir lezzet yaşamak istiyorsa Kur'an'ın emirlerine riayet etmeli diğer taraftan şunu da düşünmekte fayda var huzur denen saadet denen şey insanın kalbiyle alakalı bir durum yani beden insan cennette olsa kalbi ruhu cehennemi duygular içerisinde olsa o insan rahat olabilir mi? İnsan sarayda olabilir ama kalben, vicdanen sıkıntıları varsa zindanda gibidir. Boğazı sıkılmış adam gibidir. Diğer tarafta insan zindanda olabilir ama öyle yüksek bir kalp ve ruh hali taşıyordur ki saraylardadır. Aynı şekilde insan kalp itibariyle madem huzur ve e, sükuna, elem ve kedere maruz. O halde insan kalbinin mukallibul kulub Kalpleri halde halde çeviren Allah'ın elinde olduğunu bilmeli. Dolayısıyla cennet bak nasıl atmosfer şartlarını değiştiriyor, bir anda yazık kışkışı yaz edebiliyor. Sema bir anda bulutlarla dolup bir anda silip e, tertemiz pırıl pırıl hale getiriyor. Aynı şekilde kalbimiz de bir anda mutlulukla dolup bir anda karan, karanlık bir tablo içerisinde düşebiliyor anlık şekilde. Yani insan kalp huzur istiyorsa özellikle de. E, kalp e, sükuneti istiyorsa, kalbi lezzetler istiyorsa, Cenab-ı Hak'a teslim olmak durumdadır. Çünkü insanın kalbi Cenab-ı Hakk'ın iki, iki parmağı arasındadır hadis-i şerifin tabirine göre. İstediği gibi evrir çevirir. Ya da çölde uçuşan bir kuş tüyü gibidir. Rüzgarın nasıl evrir çevirse Allah da insanın kalbini öyle evrir çevirir. Dolayısıyla insan rahat istiyor, huzur istiyor, saadet istiyorsa bu dünyada da Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarına riayet etmek durumunda. Ben rahmet ilahiyeden ümit ederim ki Risale-i Nur'dan bu zamanda tezahür eden manevi icazı Kur'an'ı zevk eden zatlar bu manevi ezvakı hissederler. Su-i olmayacaklar inşallah. Böyle bitiyor. Buradaki bir ifade çok önemli. Yani başka yerlerde riza edildiği gibi. Yani bunu zevk edebilmek önemli. Yani bu zevkin farkına varabilmek önemli. Yani insan mesela iştahasını kaybettiği zaman yemek yemek aslında bir zevktir. Bu zevki kaybediyor. Yemek yemek eziyet haline geliyor. Dolayısıyla insanın da bu zevkleri fark edebilmek için bu hassasiyetini koruması gerekiyor. Bu hassasiyet nasıl kayboluyor? Günahlarla kayboluyor. Mesela günahlardan gelen yaralar, o yaralardan hasıl olan vesveseler, mahalli iman olan kalbe ilişip, lisanın zevki ruhanesine ilişip, İnsanı zikirden nefretken uzaklaştırıyorlar mealinde. Üstadın bir başka açıklaması var. Yani günahlar, günahlardan da hasıl olan vesveseler insanın manevi zevkini bozuyor tabiri caizse. Manevi iştahısını kaybediyor. İnsan dolayısıyla bunlardaki gerçek zevki hissedemiyor ya da gerçek elemi hissedemiyor. Demek ki gaflet insanın bu gerçekten bunların içerisinde olan, bu emirlerin içerisinde olan lezzetleri, kalbi, ruhi, vicdani lezzetleri hissetmesine engel oluyor. Diğer taraftan ehli gaflet de çok işte gaflet vasıtalarıyla eğlencelerle, gayrimeşvil eğlencelerle adeta vicdanını uyuşturuyor ki bu elemi tam olarak duymuyor. Fakat işte bazı hadiselerin tahrikiyle bu gaflet parçalandığı zaman insan çok derinden derine o acıyı hissediyor. Ve birçok insan Günahlar içerisinde geçen bir hayatının sonunda başka bir lezzetle tanımıyor eğer intiharla hayatını atime çekiyor. Özellikle batı toplumlarında yani refah seviyesi yüksek toplumları bu kendisini gösteriyor. Çünkü vicdani olarak ciddi azaplar içerisinde sıkıntılar içerisinde ölümle ona son verebileceğini zannettiği için öyle bir yol tercih ediyor. Dolayısıyla insanın bu manevi zevkleri hissedebilmek için özellikle günahlardan uzak durup e, ibadetteki lezzetleri e, hissetmesi, özellikle de işte bu dünyada, dünyevi e, e, hayatımızı tanzim eden ahlaki kuralları e, çok iyi hissetmesi ve onların gereğiyle amel etmesi gerekiyor. Evet. Risale-i Nur'dan bu zamanda tezahür eden manevi icaz Kur'an'ı zevk eden zatlar bu manevi ezvaka hissederler. Su-i ahlaka müptela olmayacaklar inşallah. Cenab-ı Hak bizim bu manevi zevkleri hissedecek hassasiyete sahip olmamızı nasip etsin ve günahların acısını Bizlere yaşatmasın inşallah. Günahlara girmeme şeklinde, günahlardan bizi koruma şeklinde muhafaza etsin inşallah. Suyu ahlaktan da muhafaza buyursun. Subhaneke la ilmelena illa me'allemtena inneke entel alimun hakim vahir davanel hamle rabbil aleminel fatiha.